Türkçe Peri Masalları Kas Çobanı Kız Masalı. Bir zamanlar büyük bir ülkenin kralı ölmüş ve kraliçesini, kızını ardında bırakmış. Bir de prensesi çok seven, onun bakımı için kraliçeye yardım eden iyi bir peri varmış. Prenses büyüdüğünde çok uzaklarda yaşayan bir prensle nişanlanmış. Prensesin evlenme vakti yaklaştığında prensin ülkesine yapacağı seyahate hazırlanmış. Annesi kızı için bütün mücevherleri ve giysileri toparlamış. Sevgili kızım bu mücevherleri ve değerli taşları yanına al ve prensinle mutlu ol. Ve prensese eşlik etmesi için yanına bir yardımcı vermiş. Prensesi bu yardımcıya emanet etmiş. Her ikisinin bu yolculuk için birer arası varmış. Prensesin atı Peri'nin hediyesiymiş. Adı Faladaymış ve konuşabiliyormuş. Bekle sana bir şey daha vereceğim. Peri eline bir makas almış ve kendi saçından bir tutam kesmiş. Bu saça iyi bak sevgili kızım. Bu saç yolda sana yararı dokunabilecek bir sihre sahiptir. Prenses hem öz annesine hem de Peri annesine veda etmiş... Yardımcısı ve atı Falada'yla birlikte saraydan ayrılmış. Prenses saatlerce yolculuk ettikten sonra susamış ve yardımcısına şöyle demiş. Lütfen bana biraz su getirir misin yardımcım? Madem ki susadınız sevgili prenses, o zaman atınızdan inin, diz çökün ve Pınar'dan su için. Ben sizin hizmetçiniz değilim. Çok şaşıran prenses atından inmiş ve Pınar'ın başında diz çökerek su içmiş. Sihirli saç tutamı aniden şöyle demiş. Zavallı prenses, annenin bundan haberi olsaydı kalbi kırılırdı. Ama kralın kızı mütevazıymış. Hiçbir şey dememiş ve tekrar atına binmiş. Birkaç saat daha gittikten sonra yeniden susamış. Bir pınarın kıyısına geldiklerinde yardımcısından rica etmiş. Lütfen bana biraz su getirir misin yardımcım? Size daha önce de dedim. Kendiniz alın. Prenses bir daha atından inmiş. Pınar'ın kıyısında diz çökmüş ve su içmiş. Saç tutamı yine konuşmuş. Annenin bundan haberi olsaydı kalbi kırılırdı. Bu hizmetçi itaatkar değil. Dikkatli ol prenses. Fazla diz çökme. Ha suyun içine düşüyorum. Saç tutamı prensesin cebinden düşmüş ve suyla birlikte akıp gitmiş. Yardımcı yine konuşmuş. <gülüyor> Artık zayıf ve güçsüzsün. Bundan sonra emirleri ben vereceğim. Ve sen de bana itaat edeceksin. Şimdi giysilerin çıkar ve bana ver. Benimkileri de sen giy. Artık ben prensesim. Ve bunu birine söyleyecek olursan seni pişman ederim. Yardımcı prensesin giysisini giymiş ve... Onun atı Falada'ya binmiş. Gerçek gelinse kötü olan ata binmiş. Sonunda prensin sarayına varmışlar. Prens onları karşılamaya gitmiş ve yardımcıyı kendi prensesi sanmış. Sarayıma hoş geldin sevgili prenses. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kız kim peki? O benim yardımcım. O benim yol arkadaşım. Ama ondan hoşlanmıyorum. Merak ettim sevgili prens. Ona göre bir iş var mı burada? Aslına bakarsan ona göre bir iş yok ama... Körtgen diye ufak bir çocuk var burada. Kazlarla ilgileniyor. Bu kız ona yardım edebilir. Ya sevgili prens, bir iyilik daha istiyorum. Lütfen buraya geldiğim şu atı da öldürtebilir misin? Onun yüzünden yolda neredeyse düşüyordum. Aslında yardımcı... Falada'nın konuşabilen bir at olduğunu biliyormuş. Gerçek prensese ne yaptığını söylemesinden korkuyormuş. Bu yüzden ısrarcı olmuş ve sadık Falada öldürülmüş. Ama gerçek prenses bunu duyduğunda ağlamış ve Falada'yı öldüren adama yalvararak, Falada'nın kafasını şehrin büyük, karanlık kapısına asmasını istemiş. Kendisi bu kapıdan her sabah ve akşam geçeceği için atını bu şekilde görebilmeyi umut ediyormuş. Sen nasıl istersen. Cellat, Falada'nın kafasını, karanlık kapının üstüne asmış. Prenses, ertesi sabah erken saatte kapıdan geçerken, üzüntü içinde Falada'yla konuşmuş. Falada! Falada! Artık orada asılsın. Prenses, prenses sen de hizmetçisin. Yazık, yazık! Annen bunu bilseydi, üzüntüden gözünden yaşlar gelirdi. Sonra şehirden çıkmışlar, kazları gütmeye başlamışlar. Bir çayıra geldiklerinde, prenses derenin kıyısına oturmuş. Saf gümüşlerle örülü saçlarını rüzgara bırakmış. Körtken güneşte parlayan gümüşleri görünce, prensese doğru koşmuş ve gümüşleri çekiştirmiş. Prenses ağlamış. Es rüzgar es, Körtken'in şapkasına uçur. Es rüzgar es, Körtgen'i Aa! peşinden koştur. Dağlar, tepeler, kayalar hepsi rüzgarda savrulsun. Saçımdaki gümüşler yeniden taransın ve düzelsinler. Sonra o kadar sert bir rüzgar esmiş ki, Körtgen'in şapkasını savurmuş. Şapka tepelere doğru uçmuş. Körtgen de mecburen dönüp şapkanın peşinden koşmuş. Körtgen geri döndüğünde, Prenses de saçını çoktan taramış ve toplamış. Gümüşleri yeniden güvenle saklamış. Sonra körtken çok kızmış ve somurtmuş. de hiç konuşmamış. Akşam güneş batana kadar kazları seyretmişler. Ve sonra hepsini eve geri götürmüşler. Aynı olay iki gün daha tekrarlamış. Körtken bir akşamüstü yaşlı krala şikayet etmeye gitmiş. O yabancı kızın bana kazları güderken yardım etmesini istemiyorum artık. Onun bana yardım etmesi gerekiyor ama... Hiçbir şey yapmadan benimle akşama kadar dalga geçiyor. Körtken bana bütün hikayeyi anlatmadığını biliyor. Ya ne olduğunu bana anlatırsın ya da kral Körtken'e olayın aslını anlatmasını emretmiş. Körtken de ne olduğunu krala bir bir anlatmış. Hmm, sen kendi işine devam et. O konuyla ben ilgilenirim. Kral Sabah olduğundan karanlık kapının arkasına saklanmış. Prensesin Falada'yla konuştuğunu ve Falada'nın da ona cevap verdiğini duymuş. Sonra çayıra gitmiş ve oradaki bir çalılığın içine gizlenmiş. Kısa süre sonra da prensesin saçını açıp rüzgara bırakmasını kendi gözleriyle görmüş. Ardından prensesin sözlerini duymuş. Es rüzgar es, körtkenin şapkasını uçur. Es rüzgar es, Körtgen'i peşinden koştur. Dağlar, tepeler, kayalar, hepsi rüzgarda savrulsunlar. Saçındaki gümüşler yeniden taransın ve düzelsinler. Ve peşine şiddetli bir rüzgar esmiş. Körtkenin şapkasını uçurmuş. Körtgen de şapkanın peşine düşmüş. Prenses de saçını tarayıp düzeltmeye devam etmiş. Yaşlı kral bütün bu olanları görmüş. Ve kimseye görünmeden saraya geri dönmüş. Kas çobanı prenses akşam saraya döndüğünde kral onu yanına çağırmış. Neden böyle bir şey yaptığını sormuş. Ama prenses gözyaşlarına boğulmuş. <gülüyor> Bunu ne size ne başkasına anlatmalıyım. Yoksa canımdan olabilirim. Ama yaşlı kral o kadar ısrarcı olmuş ki, prenses bütün hikayeyi en başından sonuna kadar kelimesi kelimesine ona anlatmak zorunda kalmış. Böyle yapması kendisi açısından çok da iyi olmuş. Sana hiçbir zarar gelmeyecek sevgili prenses. Sana yapılan bu yanlışı ben düzelteceğim. Şimdi senden bir prenses gibi giyinmeni istiyorum. Prenses giyindikten sonra kral ona hayranlıkla bakmış. Prenses çok güzelmiş. Kral sonra da oğlunu çağırmış. Ve onun sahte bir gelin evlenmek üzere olduğunu, o kişinin bir hizmetçi olduğunu söylemiş. Oysa gerçek prenses karşılarındaymış. Senin gerçek nişanlın bu kızdır oğlum. Demek ki ben çok şanslıyım babacığım. Genç prens, prensesin güzelliğini görünce, onun böylesine uysal ve sabırlı olduğunu öğrenince çok mutlu olmuş. Kral sahte prensese bir şey belli etmeden, saraydaki bütün herkes için büyük bir ziyafet düzenlenmesini emretmiş. Bu gece gerçeği kutluyoruz, yalanı cezalandırıyoruz. Damat en yukarıda, sahte prenses bir tarafta, gerçek prenses diğer tarafta oturuyorlarmış ama... Hiç kimse gerçek prensesi tanımamış. Çünkü güzelliği herkesin gözünü kamaştırıyormuş. Ayrıca şimdi üstündeki o muhteşem elbiseyle o küçük kas çobanına hiç benzemiyormuş. Bu ne cüret böyle! Konuklar yiyip içip keyiflendikten sonra yaşlı kral ayağa kalkmış ve kendisini dinlemelerini istemiş. Bu gece sizlere bir hikaye anlatacağım. Beni dikkatle dinleyin. Anlatmaya başlamış. Prensesin uykusunu sanki bir zamanlar kendisine anlatılan bir masalmış gibi anlatmış. Sonra da bu şekilde davranan birine ne yapılması gerektiğini yardımcı kıza sormuş. Sen böyle bir yalancıya karşı ne yapardın? En iyisini. O yalancının ilelebet hapse atılması gerekir. O yalancı sensin ve kendine o cezayı layık gördün. Öyleyse cezanı çekeceksin. Yardımcı kız kendi hükmettiği cezaya kendisi çarptırılmış. Genç prensse gerçek prensesle evlenmiş. Hayatları boyunca huzur ve mutluluk içinde ülkelerini yönetmişler. İyi kalpli peri onları görmeye gelmiş ve Sadık Faladayı yeniden hayata döndürmüş.